Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtü ves selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Emmâ ba'd. İnşallah dersimizde bugün mutlak olarak tatavvu namazı işleyeceğiz. Babun fi tatavvu'il mutlaqi. Mutlak tatavuğ, babı hakkında bab. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki Tatavu'u demek, alimler farklı farklı tanımlar yapsalar da en sağlam ve en e, kayda değer tanım tatavu'u veya nafile farz ibadetlerin dışında kalan ibadetlerdir. Daha sonra demişti ki bu tatavu'u'lar yani farzın dışında kalan tatavu'u'lar iki kısma ayrılır. Birinci, التَتَوُّعُ الْمُقَيَّتِ mukayyet, mukayyet olan tatavu. Bir zaman ile, bir mekan ile, bir olay ile kayıtlı olan veya başka bir şeye bağlı olan tatavu namazlar. Yani farz değildir ama müstakil de değildir. O namazı yapabilmen için ya güneşin tutulması lazım, ya mescide girmiş olman lazım, ya abdest alman lazım vesaire, yani belli bir ee, şey var, belli bir sebebi var, belli bir şeyle kayıtlı olan namazlar. Sonra o namazlardan bazılarını gördük. Vitr namazı, teravih namazı, namazlara bağlı olan namazlar, duha namazı vesaire bunları gördük. Şimdi ise bir şeye bağlı olmayan, İnsanın dilediği zaman kılabileceği namazlar. Yani mutlak olarak insanın kendi isteğiyle, gönlünden gelerek Allah azze ve celle'ye yakınlaşmak için kılmış olduğu namazlar. Bu namazlar İslam'ın nehyettiği bazı vakitler vardır. Bu vakitlere de yani ben mesela diyelim kul olarak namaz kılmak istiyorum, Allah'a yakınlaşmak istiyorum. İstediğim zaman bunu yapabilirim, istediğim zaman. Ama ne şartıyla? Şeriatın nehyetmiş olduğu namaz kılmayın dediği vakitler olmamak kaydıyla. Nedir o vakitler? Zaten e, bundan sonraki inşallah konumuz e, o vakitlerin ne olduğuna dair meselelerdir. Bakın dikkat edin abi, biz şu anda mutlak mutlak tatavudan konuşuyoruz. Kayıtlı olanlardan değil, mutlak tatavu. diyelim ki ben kendimden geceleyin kalkıp namaz kılmak istedim misal veya gündüz ikindi ile öğle ile ikindi arasında e, boş kalmayıp Allah'a kul olabilmek için kalkıp öyle nafile namaz ibadet yapmak istedim mesela bu namazları konuşuyoruz raba ahel suneni ahel sunen ahel rivayeteti ana nabiye suyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve soruldu ayu salati afzalu بعد المكتوباتي faz namazdan sonraki en faziletli namaz hangisidir? قال الصلاة في جوف dedi ki Gecenin içerisinde kılınan, karanlığında kılınan namazdır. Ve kale, dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem inne fi'lleyli le sa'atan gecede öyle bir saat vardır ki la yuafiquha raculun muslimun hiçbir müslüman adam ona muvafakat etmesin. Yes'elullah khayran min emri'd-dünya ve âhiret Dünya ve ahiret hayrından bir şey istiyor olarak illa atahu. Ya. Ancak Allah azze ve celle onu onu verir. Ve zalike kullu leylatin bu her gecedir. Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Aleykum bi kıyamil leyl." Gece namazını kılınız. Sizin üzerinize gece namazı vardır. Fe innehu muwaqqatun bu ssalihin qablukum. Sizden önceki salihlerin alışkanlığıdır. Ve huve qurbetun lekum ila rabbikum. O sizin için Rabbinize bir yakınlaşmadır ve mükeffere-tü'l-seyyiatı günahları e, tek, yani günahları götürendir. Kefaretdir günahlara ve menhatun 'anil ismi ve günahlardan da insanı alı koyandır. Ravahu el-Hakim. Evet. Ve kad medahallahu'l-kaimina min'el-leyli. Şüphesiz ki Allah geceleri kalkanları Kur'an-ı Kerim'de övmüştür. Ne demiştir? İnnehum kanu qabla muhsinin. Kanu qalilan min el ma yahjaun ve bil asharihum hum yestagfirun. Bu ayet kelime Zariyat suresinde başı nedir? Başı innel muttaqina fi jannati ve uyun akhidin ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Şüphesiz ki muttakiler cennetlerde ve çeşmelerdedirler. Onlar Rablerinin kendilerine vermiş olduğunu almış bir vaziyettedirler. Ve yine şüphesiz onlar bundan önce muhsinler idi. Yani iyilik ehli, yaptıkları işi dört dörtlük yapan, Allah'a görüyor aslında, Allah'a ibadet edenlerden idiler. Ve kanu yine idiler kalilen minel leyli ma Gecenin çok az bir kısmında uyurlardı. Yani kalan kısmında namaz kılarlardı. Ve bil asharihum yestagfirun. Ve onlar seher vakitlerinde ise Allah'a istiğfar edenlerdi. Ve قال تعالى Allah Teala dedi ki تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ Onların yanları yataklarında ne yapmaz? Yerinde durmaz. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Onlar Rablerini korkarak ve ondan umarak Rablerine dua ederler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْفِقُونَ Ve onlar kendilerine verdiğimiz şeylerden de infak ederler. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde yine kullarını övmüştür. Ne diye övmüştür? Geceleri kendi huzuruna kalkıp, kendi huzurunda ibadet ettikleri için. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا O Rahman'ın kulları yeryüzünde ve karla yürüyen ve cahiller kendilerine hitap ettiğinde selam olsun diyen ve Rablerine secde halinde ve kıyam halinde gec Rableri için geceleyenlerdir diyor. Kendi kullarını Allah Azze ve Celle bu şekilde vasf ediyor. Ve فِي ذَٰلِكَ Bu konuda naslar atın çoktur. تَدُلُّ ala فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ Gece namazının faziletine derlet eden. فَالتَطَوُّعُ الْمُطْلَقُ Mutlak olan tatavu' اَفْضَلُهُ قِيَامُ اللَّيْلِ Onun en faziletlisi gece namazıdır. لِأَنَّهُ Çünkü o اَبْلَغُ فِي الْإِسْرَارِ en belirgolanadır ve akrabu ile ihlası ihlası en yakın olandır ve lianhu vaktu gaflete'n Nasi çünkü o insanların gafil olduğu zamanda kılınan bir namazdır. Vali ma fihi min ithari taati onda taati tercih etmek vardır alannevmi ve Rahata ve uykuya taati tercih etmek vardır. Evet. Yani burada şeyh bize kitapta ve sünnette gece namazı ve gece namazı ehlinin faziletini bize zikretmiş oldu. Hiç şüphesiz hepimiz biliyoruz ki gece namazı Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin kendi kullarını eğitirken seçmiş olduğu ilk metottur. Yani kulları için seçmiş olduğu Resulü ve Resulü ile beraber olan kulları için seçmiş olduğu ilk metot gece namazıdır. Ya اَيُّهَا الْمُزَمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا qalila nesfehu aw inqus minhu qalila awzid inna sanulqi alayka qawlan thaqila innana sha'ata gecenin azı istisnası namaza kalk yarısında veya onu biraz daha arttır. warattilil qur'ana tartila ve qur'an tertil oku اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَبْلًا فَقِيلًا Çünkü biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. Çünkü biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Bu Kur'an yani dağlara dahi indirildiğinde Allah'ın korkusuyla paramparça olacak olan Kur'an veyahut da dağların, taşların bu emaneti yüklenmekten çekindiği Kur'an Allah Azze ve Celle bunu beşere yüklemiştir. Lakin bu ağırlığın altından kalkabilmeleri için de onlara bir yol göstermiştir. O da nedir? Gece namazıdır. Yani gece namazı öyleyse bir nevi insanı zorlayacak olan, insanın mücadele sahasına itecek olan, karşılaşacağı zorluklarda kendisine azık olan Allah Azze ve Celle ile Allah'ın indirdiği Kur'an ile arasındaki bağı kuvvetlendirecek olan bir namazdır. Ondan dolayı da bütün peygamberlerin, tarihteki salihlerin ve büyük zatların azığı ve vazgeçilmesi olmuştur gece namazı. Ve peygamber Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin kendi kullarının vasfı olarak zikretmesi, onları Kur'an-ı Kerim'de sürekli övmesi, onların o gecenin karanlığında yanlarının yatakta durmamasını, rahatı tüm insanların düşkün olduğu şeyi Allah azze ve tercih etmelerini övmesini buradan ne yapıyoruz? Buradan anlıyoruz. Neden? Çünkü yapılan birçok ibadet, yapılan birçok ibadette Allah azze ve celle ile beraber başkalarının da payı olabilir. Biz bazen farkında olarak, bazen farkında olmayarak Yapmış olduğumuz ibadetlerde başkalarının görmesini istiyor olabiliriz veya başkalarının görmesinden hoşlanıyor olabiliriz. Yaptığımız güzelliklerin ifşa olmasını istiyor olabiliriz veya ifşa olduğuna hoşlanıyor olabiliriz. Ama gece namazı böyle değildir. Gece namazı, kimsenin görmediği, insanın Allah ile baş başa kaldığı bir namazdır. Ondan dolayı da ihlasa en yakın olduğu için biz her zaman neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. Amellerin büyüklüğü, veya amellerin zorluğu veya amellerin ağırlığı amelleri amel yapan veya ecri ecri yapan değildir. Nedir ameli amel yapan? Ameli amel yapan ihlastır. Birinin kıldığı bin rekat namazdansa, bir ömür kıldığı namazdansa ihlassız, birinin ihlasla söylediği Allah kelimesi Allah'ın izniyle ona bedeldir, ondan fazladır bile. Onun için bu namaz gizliliğe ve ihlasa daha yakındır. Bununla beraber tüm insanlığın, insanlığın büyük çoğunluğunun, en düşkün olduğu, o saatte gaflette olduğu, hayattan, hayat kaydından uzak olduğu bir yerde insanın Allah'ı buna tercih etmesi, Allah'ın yanındaki nimetleri buna tercih etmesi de gece namazını ayrıcalıklı kılan bir sebeptir. Bu sebeplerden dolayı gece namazı nedir? Gece namazı mukayyet olmayan yani mutlak olan nafilelerin arasında en faziletli olan namazdır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir şekilde أَسَّلَاتُ fi جَوْفِ اللَّيْلِ diyerekten, gece kılınan namazdır diyerekten bunu bize ne yapmıştır? Bunu bize belli etmiştir. Evet. Öyleyse ne diyeceğiz? Gece namazının faziletinin delili 1- nasın zahirinden 2- Ameli amel yapan, ecri ecir yapan, ihlasa en yakın olduğundan 3- insanı bütün insanlardan ayrı kılan bir şey olduğundan Dolayı gece namazı diğer namazların arasında nedir? Diğer namazların arasından daha faziletlidir. Evet. Ve yüstahabü't teneffülü bi salati fi cemii'i'l avkati. Ve yüstahab müstahab oluyor, et teneffülü nafile bi namazdan nafile kılmak fi cemii'i'l avkati, bütün vakitlerde gayri avkati'n nehi. Nehi vakitlerinin dışında. O nehi vakitleri bir sonraki konuda gelecek zaten. Vesalatul leyli afdalu min salatil nahari, gece namazı gündüz namazından daha faziletlidir, lima sabaka geçtiği gibi. Yani geçen derillerde bu zaten belli oldu. Ve afdalu salatil gece namazının en faziletlisi. Gece ne zaman başlar? Güneş battıktan sonra veya yatsıdan sonra gece başlar. Öyle mi? İnsan dilediği zaman ne yapabilir? Namaz kılabilir. Lakin ve afdalu salatil gece namazının en faziletlisi الصلاه في ثلث الليل بعد نصفه gecenin yarısından sonra son üçte birinde kılınan namazdır. Lima fi sahih merfu'an sahih'te merfu' olarak nakledildiği gibi ahabbu salati ila lahi salatu Davud'a Allah'a en sevimli olan namaz Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. Niye? كَانَ يَنَامُ نِسْخَ اللَّيْلِ O, gecenin bir yarısında uyur. وَيَقُومُ sehu Ve üçte birinde namaz kılar, ayağa kalkar. وَيَنَامُ sehu Son altıda birinde ise uyurdu. Bu namaz, Allah'a en sevimli gelen namazdır. Resulullah'ın da gece namazı aynen böyledir. Niye? Çünkü Ayşe annemiz bize diyor ki, Peygamberimizin namazını anlatırken كَانَ ve أَوَّلَهُ mu أَخِرَهُ fiyusalli thumma yarjiu ila firashihi feiza adzna almuadzin wathaba Resulullah sallallahu aleyhi ve gecenin ilk başında uyurdu kana <kâne> yanamu awwalahu <evvelahu> ve yakumu <ahirahu> sonra sonunda da ne yapardı kalkardı namaz kılardı sonra summe yarjiu ila firashihi sonra namazına yatağına döner feiza adzna almuadzin wathaba Müezzin okuduğu zaman da yatağından sıçrardı Öyleyse bu nedir bu şudur İnsanın gecenin ilk vaktinde uyuması, sonra ortalarda kalkıp, son üçte birinde kalkıp namaz kılması. Çünkü bu son üçte birinde Allah Allah'ın semaya indiği ve insanlardan dua edenlerin duasına icabet etmeyi nida ettiği vakittir. Namaz kılar, sonra gece namazından daha faziletli olan sabah namazının farzında yorgun olmamak, onu da canlı kılabilmek için Son altıda birinde dinlenme mahiyetinde bir çok az bir zaman uyur. Sonra kalkar sabah namazını ne yapardı? Sabah namazını canlı bir şekilde kılardı. Bu Allah'a en sevimli gelen Davud'un ve Resulullah Aleyhissalatu namazıdır. Kana yuri nefsuhu bi neumi evvel el leyl. Davud Aleyhisselam gecenin ilk kısmında nefsini dinlendirirdi. Sunbe yakumu fi vakti sonra vakitte kalkardı. الذي اوكدك ينادي الله Allah الله اوكتن <vakitte> هidayet feyiqul yedarki hal <gülüyor> min sailen fa utihi istiyan biri var mıdır ben ona vereyim sulehu <gülüyor> yani hadis zaten devam ediyor biliyorsunuz bu hadis ne nuzul hadisi yanzilu rabbuna tebaraka ve taala kulle leyle ila sema'i dunya hina rabbimiz her gece gecenin son 1/3'ü kaldığında gökyüzüne iner sonra nida eder Yok mudur isteyen vereyim? Yok mudur dua eden dua adına icabet edeyim? Yok mudur istiğfar eden onun günahlarını affedeyim diye Allah Teala celleni hail ile nida eder. Summe yanamu sonra gecenin kalan kısmında uyur fi sudusul akhir, son altıda birinde li ya'khud rahatahu, ta ki rahatını alsın, hatta yestakbilu salate'l fecr bi nashatin. Ta ki fecr namazını neyle canlılıkla karşısın'' Ha za huvel efzalu, bu efzalandır ve illa fell kulluhu mahallu'l Yoksa gecenin hepsi namaz kılmak için nedir? Mahal'dir. Yani gecenin dilediği vaktinde namaz kılabilir. Bunda bir beyis yoktur. Bizim bu zikretmiş olduğumuz nedir? Bizim bu zikretmiş olduğumuz en faziletli olanıdır. Vakala el İmam Ahmedu İmam Ahmed dedi ki: "Kiyamul Leyl'i'n min el Magribi ila tulû'il Gece namazı akşam namazından başlar, fecir doğana kadar devam eder. Yine Enes sünnetlerdeki bir rivayette diyor ki: "Biz Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ı gecenin hangi vaktinde namaz kılıyor olarak görmek istesek onu o şekilde görür. Hangi vaktinde de uyuyor olarak görmek istesek onu o vaktinde uyuyor görürdük. Ne demektir bu? Yani Resulullah gecenin çoğu kısmında namaz kıldığı da olurdu, uyuduğu da olurdu. Yani gecenin dilediğin vaktinde ne yapabilirsin? Namaz kılabilirsin. Ama efdal olan, Allah'a en sevinen olan Davud'un namazıdır. Önce uyu, sonra kalk. Sonra sabah namazından önce tekrardan ne yap? Tekrardan uyu ki sabah namazına canlı bir şekilde kalka bilesin. Evet. وَعَلَيْهِ evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunun üzerine فَالنَّافِلَتُ بَيْنَ الْاِشَائِينِ فَالْنَافِلَةُ بَيْنَ الْإِشَائِينِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ Yani akşam namazı ile yatsı, işain akşam ile yatsı arasında kılınan nafile gece namazındandır. لَكِنَّ تَأْخِيرَ الْقِيَامِ Lakin namazı ertelemek ile ahirin leylî gecenin sonuna efvalu أفضل, daha efdaldir. كَمَا سَبَقَا geçtiği gibi. قَالَ تَعَالَى Allah Azze ve Celle dedi ki اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ Gece ayağa kalkması Gece faaliyeti, hiye eşdû vatan o ağırlık olarak daha ağırdır ve akva mukila lakin sözü daha nedir? etkilidir. Ve nâşiatu hiye el kıyamu ba'dın ne demektir? Uykudan sonra uyanmak demektir. Ve teheccüdü innemâ yekûnu ba'dın nevmi. namazı ise ancak gece uyuduktan sonra olabilir. Evet. Yani burada şeyh'in anlatmak istediği şudur. Normalde gece namazı demiş olduğumuz şey akşam güneş battıktan sonra gecenin dile, dile, dilenilen vaktinde kılınabilen namazdır. Öyle mi? Tabii e, çoğu alim bunu genelde yatsı namazından sonra başlar diye kabul etmişler. Ama İmam Ahmet e, akşam namazından sonra yani güneş battıktan sonra bunun başladığını söylemiştir. Lakin teheccüd dediğimiz yani o asıl övgüyü hak eden namaz bak gecenin tüm namazı faziletlidir. Ama asıl övgüyü hak eden namaz İnsanı uyuduktan sonra rahatını, uykusunu bozup kalkıp Allah azze ve celle'nin huzuruna durmuş olduğu nedir? Allah azze ve celle'nin huzuruna durmuş olduğu namazdır. Evet. Ve yengere gereklidir. Enyen yen uya Gece namazına niyet etmesi. Feyenbagil muslimi Müslüman için gereklidir. En yec haddan. Kendisine bir pay kılması gereklidir min kıyamil leyli geze namazla Yudavi aleyhi onun üzerine devam eder ve in kalle ve levaz olsa bile fe uyandığında istaka misvaklanır ve zekrullah Allah zikreder. eder ve قال ودر لا إلا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله Beni öldürdükten sonra dirilten Allah hamdolsun ve dönüş yine dirilme yine onadır. Elhamdülillah illa di radda ruhi ruhumu bana geri çeviren Allah hamdolsun ve afani fi cesedi, cestede beni afiyet halinde tutan Allah hamdolsun ve elineli bi zikrihi ve bana onu zikretmem için izin veren Allah'a hamd olsun. Ve istahbu müstahaptır. en yiftetiha tehadjudu bir kâgetini tehadjudunu. İki rekat ile açması, başlaması müstahaptır. Khafifeteyni, khafif olan iki rekatla ile. Dihadîfi Ebu Hureyre, Ebu Hureyre'nin hadisinden dolayı اِذَا قَامَ أحدكم من الليل, Sizden biri gece kalkarsa bir بِرَكْعَتَيْنِ Namazını iki rekat ile açsın. Khafifeteyni, iki tane hafif olan rekat ile namazını ne yapsın? Namazını açsın. ve yuslumu fi salatı lili min kül her iki rekatta bir selam vermesi de efdaldir. niye çünkü Resulullah salatı lili mesna mesna demişti, namazı iki ikidir demiştir. demişti. Ve meana mesna mesna mesna'nın <gülüyor> manası ise iki rükâtan iki rükâtan yani iki iki rekattır. Bir teşahudin ve teslimat bir teşahut yapacak iki selam verecek. Fehiye thunaiyetun la iki rekatlıdır dört rükâtlı değilir. Ve <gülüyor> yembği itale el ve rukugi ve sujudi. uzatmak rukuyu uzatmak ve sürûdü uzatmak gereklidir. Ve yengari gereklidir en yekuna teheccudu fi beyti teheccudun onun kendi evinde olması nedir gereklidir. Fakat ittifak ehlül ilmi ile mehlî ittifak-ı tekî an salat-ı namazı fil beyti evde efdal ve daha efdaldir. Ve kana yusalli fi beyti çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde namazını kılardı ve derdi ki sallû fi buyûtikum ''Evlerinizde namaz kılınız.'' ''Fe inne khayra salatil mer'i fi beytihi.'' ''Kişinin en hayırlı kıldığı namaz evindedir.'' ''İllel mektubete.'' Ancak farz namaz müstesna. Çünkü onu mescitte kılmak daha faziletlidir. ''Ve liennehu akrabu ilel ihlasi.'' ''Ve o ihlasa nedir?'' ''İhlasa daha yakındır.'' Evet. <gülüyor> Burada... Gece namazının adabı diyebileceğimiz bir bölüme girdik. Gece namazının adabı diyebileceğimiz olan bir e, şeye girdik. Girdik. Şimdi gece namazının adabını iki kısma ayırabiliriz. Bir, gece namazına kalkmadan önce gerekli olan adap. İki, gece uyandıktan sonra Gece namazına kalktıktan sonra yani teheccüd demiş olduğumuz namazı anlatıyoruz. Yoksa dediğimiz gibi gece namazı gecenin istenilen vaktinde kılınabilir. Yani uyuyup uyuduktan sonra konuşuyoruz şu anda. Bir, gece namazına teheccüde kalkmadan önce gözetilmesi gereken edepler, adablar. İki, gece namazına kalktıktan sonra gözetilmesi ve gerekli olan adaplar ve edepler. Birincisi, gece namazına kalkmadan önce gün içerisinde Allah zevcelle hakkıyla kulluk etmek. Gün içerisinde Allah zevcelle hakkıyla kulluk etmek. Adamın biri salihlerden birinin yanına gelmiş demiş ki: Ben geceleri gece namazına kalkmak istiyorum. Lakin gece namazına kalkamıyorum. O da ona demiş ki sen gündüzleri Allah'a kul ol Allah sen istemesence gece seni kendi kulları arasında ayağıya yani kıyama kaldırır, kendi huzuruna kaldırır. Yani sen gündüz gece namazını hak edecek veya gece namazında Allah'ın huzurunda duran safi kullar gibi bir hayat sür sen emin ol ki Allah Gündüz kendine hakıyla kulluk eden birinin gece seçkin kulları ayakta onun huzurunda o nimetten, o lezzetten, o ecirden, o istiğfardan, o tövbeden faydalanırken senin gibi bir adamın, bir kulum mahrum kalmasına razı olmaz. Onun için birinci mesele insanın gece namazına kalkabilmesi için insanın gündüzden Allah'a karşı hakkıyla ne yapmasıdır? hakıyla kulluk etmesidir. Nice mesela güzel sohbette, nice gece namazının faziletiyle ilgili kitap okuduktan sonra veya bir ders, bir sohbet dinledikten veya bir ilim halkasına katıldıktan sonra içimizde gece namazına karşı ciddi bir şevk, gece namazına karşı ciddi bir aşk uyanır. Lakin geceleyin o ne yapamayız. Geceleyin yine o namaza kalkamayız. Saat kurarız, yine kalkamayız. Birinin bizi kaldırmasını isteriz ama yine kalkamayız. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi çünkü gündüz Allah'a gece namazına kalkmayı gerekli kılan o seçkin kullardan olacak şekilde gündüz Allah'a ve gecelerine yapmamışızdır. Kulluk etmemişizdir. 2. İnsanın uykusunu düzenlemesi. insanın uykusunu düzenlemesi. Gece namazı ehli olan biz birçok salih insan gece namazına en çok yardımcı olan şeyin öğleleyin uyunan kayrule uykusu olduğunu söylemişlerdir. Yani öğle namazı vaktinde bir saati geçmemek üzere bir saatten az bir şekilde insanın uyuması buna öğle uykusu dediğimiz uykuya kaylule uykusu deniyor. Bu uykunun tıbbende, geceleyin uyunan çok saat uykuya bedel olduğu ve insanın vücudunu çok ciddi bir şekilde değerlendirdiğini. Onun için gece uyuduğunda insan vücudu gündüzden uykusu, uyku ihtiyacının bir kısmını karşıladığı için Geceleyin ne yapıyor? Geceleyin e, belli bir kısmını aldıktan sonra, uyuduktan sonra rahat bir şekilde uyanabiliyor. Yine üçüncüsü, gece namazına riayet etmek. Estağfurullah. Erken uyumaya riayet etmek. Erken uyumaya riayet etmek. Zaten hatırlıyorsanız biz demiştik, Resulullah vesselam, yatsı namazından önce uyumayı, yatsı namazından sonra konuşmayı kerih görmüştü. Öyle mi? kana yekrehu'n-nevme qabluhu ve'l-kelame ba'dahu Resulullah sallallahu aleyhi ve yatsı namazından önce uykuyu yatsı namazından sonra konuşmayı kerih görür. Demiştik ancak ihtiyaç hasıl olursa yatsı namazından sonra uyumayabilir. Yani Müslümanların bir işini çözmek gibi veya bir ihtiyaç sahibine yardım etmek gibi veya şer'i ilim talep etmek gibi. Öyle değil mi? Bu tip konularda Uyumayabilir çünkü Resulullah Müslümanların işlerini konuşurken Ebubekir Bekir ve Ömer'le sabahladığı geceler söz konusu olmuştur. Bu konuyu anlatmıştık, öyle mi? Öyleyse zaten asıl olan, işi olmayan bir adamın gece namazından, e, yatsı namazından sonra ne yapmasıdır? Uyumasıdır. Zaten yatsı namazından sonra uyuyan insanlar çok rahat bir şekilde gecenin belli bir kısmında kalkıp Allah Azze ve Celle ibadet edebilirler. Hele bir de kayrule kay, uykusuyla süslemi ise zaten bu nedir? Bu çok daha etkili olur. Yatarken gece namazına kalkmaya niyet etmek. Çünkü bütün amellerin başı önce samimi olan niyettir. Bütün amellerin başı önce samimi olan niyet, ondan sonra o niyeti tashiye edecek olan ilim, Ondan sonra o ilimle niyeti pratiğe geçirecek olan nedir? Azimdir, cehattir. Ondan dolayı insanın gece namazına kalkacağına dair niyet etmesi de nedir? Gece namazından önceki riayet edilmesi gereken adab ve edeplerdendir. Resulullah hadis-i şerifte diyor ki, Kim gece kalkmaya niyet ederek uyursa, lakin gözleri ona galebe çalarsa, ona niyet ettiği vardır ve uykusu da onun lehine sadakadır diyor. Bakın dikkat edin gece namazına kalkmaya niyet eden bir adam ama kalkamıyor. Uykusu ona ağır çalıyor, gözleri galebe çalıyor. Uyanamıyor. Buna rağmen ne yapıyor? Sanki kalkmış gibi ecrini alıyor ve o niyeti de, o uykusu da onun için sadaka olmuş oluyor. Evet. Yine başka bir adab. Kişinin yatarken kişinin yatarken ne yapmasıdır? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yatağa girdiğinde yapmış olduğu duaları Yapması, yapmış olduğu zikirleri yapmasıdır. Şüphesiz ki bu nedir? İnsanın son anında, insanın son anında uyurken e, fazilet üzerine, takva üzerine, zikir üzerine uyuması, onun kalkmasına ne yapacaktır? Onun kalkmasına yardımcı olacaktır. E hiç şüphesiz, uyumadan önce Allah'ın razı olmadığı şeylere gözleriyle bakan, Allah'ın razı olmadığı şeyleri kulaklarıyla işiten, Allah'ın razı olmadığı hayallere dalan insanların Allah'ın seçkin kullarıyla beraber uyanması mümkün değildir. Ama uyumadan önce Allah'ın razı olduğu şekilde dili hareket eden, Allah'ın razı olduğu şekilde onun nimetlerini düşünen bir insanın elbette gece namazına kalkması daha kolay olacaktır. Peygamber yatağa girdiği zaman Ayşe annemiz ne diyor? İki tane elini açardı. İhlas, felak, nas surelerini okur. Sonra elinin içerisine üfler. Ve bunu bütün vücuduna ne yapardı? Bütün vücuduna sürerdi ve bu fiili üç defa yapardı. Her gece o zaman Müslümanın yapması gerekenlerden bir tanesi iki elini açıp, İhlas, Felak, Nas'ı okuyup ellerin içine üfürüp üç defa vücudun her tarafına ne yapmasıdır? Vücudun her tarafına ulaştırması ve sürmesi. Bunu Bukhari ve Müslüm Ayşe annemizden rivayet ediyor. Yine kişinin uyumadan önce ayetel kursi okuması nedir? Uyumadan önce riayet edilmesi gereken sünnetlerdendir. Neden? Çünkü peygamberimiz Ebu Hureyre'yi bir sadaka malının başına bekçi olarak bırakmıştır. Ve şeytan o maldan çalmaya geldiğinde Ebu Hureyre onu yakalamıştır. Aralarında üç defa yakalayıp bıraktıktan sonra en da şeytan demiştir ki sana öyle beni bırak, sana öyle bir şey öğreteyim ki sana faydalı olacak diye. Ve ona bir gece eğer ayetel kursuyu okursa sabaha kadar sabahlayana kadar onun başında onu koruyan bir hafızın olacağını Allah tarafından ve şeytanın kendisine yaklaşamayacağını söylemiştir. Ve ebureyle bunu sabah Resulullah zikrettiğinde Resulullah sadaka ke ve huve kedub demiştir. O doğru söylemiştir ama o yalancıdır. Yani şeytan yalancıdır ama bu söylemiş olduğu doğrudur. Eğer siz ee, uyurken, uyumadan önce Ayat-el Kursu'yu okursanız Allahu la ilahe illa hayyul kayyum diye başlayan sureyi sabaha kadar sizi başınızda şeytandan koruyan, şeytanı size yaklaştırmayan bir hafız, bir koruyucu olacaktır diye. Yine i̇bn Mesud Peygamberimizden kim Bakara suresinin son iki ayetini okursa, o gece boyunca ona yeter. Diğer rivayette bulunmuştur. Yani kim amen rasureyi okursa, yatmadan önce sabaha kadar ona yeter. Bu yeter lafzı çok geniş bir lafızdır. Yani şeytanın şerrine, gecenin kötülüklerine, Cinlerin, şeytanların, kötü habis olan ruhların insana vereceği zararlara vesaire insanın gafletine, insanın elde edeceği kaçırdığı ecirlere vesaire çok geniş bir kavramdır. Kefetahu ona ne yapar? Aklınıza gelebilecek her konuda sabaha kadar ona yeter demiştir. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam sahabesinden bir tanesine gece uyumadan önce Kafirun suresini oku demiştir. Kul ya e'vl kafirun. Var ya onu oku. ''Ve onun sonu üzerine uyu.'' Yani en son onu okuyup, onun sonu üzerine ne yap? Onun sonu üzerine uyu. Çünkü o, şirkten insanı beri kılar demiştir. Çünkü o, şirkten beraattir demiştir Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam. Sünnelerdeki bir rivayette Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam bize gece yatmadan, şirkten, müşriklerden ve şirk ehlinden beri olaraktan uyumamızı bize ne yapmıştır? Bize emretmiştir. Evet. Yine Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Geceleyin yatağına girdiği zaman bu Kur'an ayetlerinin dışında bir de bazı dualar yapardı. Bu Kur'an ayetlerinin dışında Peygamber Aleyhisselatu vesselam bir de bazı dualar yapardı. Bu duaların başında ne vardır? Bu duaların başında Resuller Aleyhisselatu vesselam'ın sahabesi olan Beray İbni Azibe öğretmiş olduğu sen yatağına girdiğin zaman namaz namaz abdesti alıyormuş gibi abdestini al, sonra yan tarafına yan tarafın üzerine uyu. Ki zaten annelerimiz de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elini sağ yanağının altına koyup sağ tarafına doğru uyuduğunu bize ne yapmışlardır, bize nakil etmişlerdir. Sonra de ki: Allahumme eslemtu nefsî ileyke ve veccettu vechhi ileyke ve fawwettu emrî ileke, ve elcaetu zahrî ileyke ragbeten ve rehbeten ileyke la malcae ve la menca ammika illa ileyke âmentu bi kitâbekellezî enzelte ve nebiyyikellezî ersalte. Ve diyor ki peygamberimiz: "Fe in mitta mitta ala'l fitreti." sen bu şekilde ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Yani uyumadan önce de ki ey Allah'ım ben nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana döndüm. Ben işlerimi sana tevdi ettim. Sana havale ettim. Ey Allah'ım ben sırtımı sana dayadım. Seni sana umarak ve senden korkarak bunu yaptım. Senden ancak kaçış ve yine sığınış ancak sanadır. Ben senin kitabına iman ettim ve senin resulüne de ne yaptım? Senin resulüne de iman ettim diye Allah azze ve celleye dua et ya sahabeye öğretmiştir. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam yatarken İbni Ömer'e ee Sahabelerine şunu öğretmiştir, deyin ki demiştir Allahümme ente khalaqta nefsi ve ente tevaffaha leke me matuha ve mehiyaya in ahiyyteha fahfaghha ve in emetteha faghfir leha Allahümme inni eselüke al afiyem Peygamber Ali'satu vesselam daha buna benzer mesela Bismike Rabbi ve da'tu janbi ve bike erfa'uhu fe in fe in farhamha ve in ersaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadake's salihin diye yine Resulullah'satu vesselam 33 kere subhanallah 33 kere elhamdullah 33 kere Allahu ekber söylemeyi de kendi kızı Fatıma'ya ne yapmıştır söylemiştir. Bununla ilgili her birimiz elimize bir tane Husnul Müslim veya Resulullah'ın zikirlerini toplayan İmam Nevevi'nin esker kitabı veya buna benzer ki hem Türkçesi hem Arapçası mevcut olan birçok yayın evinin bastığı kitaplar vardır. Bunları başucunuzda bulundurup gece yatmadan önce resullan yapmış olduklarını yapabiliriz. Hiç şüphesiz bu da kalkmak için nedir? Kalkmak için insana faydalı olan sebeplerden bir tanesidir. Evet. Ondan sonra insanın kalktığı zaman söz konusudur. Ondan sonra insanın kalktığı zaman söz konusudur. Uykudan uyandıktan sonra ise, eğer Allah ona lütfetmiş, gece namazına kalkmasına müsaade etmişse ve insan da çabasının niyetini getirip, çaba sarf edip gece namazına kalkmışsa, ilk yapması gereken şey kalkar kalkmaz ne yapmaktır? Yüzünden uykuyu elleriyle silmektir. Yüzünden uykuyu elleriyle Estağfurullah. Kalkar kalkmaz ilk yapacağı iş, yüzünden uykuyu elleriyle silmektir. Niye? Çünkü İbni Abbas Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında kaldığında gece namazını anlatırken diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kalktı. Önce uykuyu yüzünden elleriyle sildi. Yani elleriyle yüzünü ovaladı ki uykusu ne yapsın uykusu açılsın. Sonra Allah zevcele etmektir. Niye? Çünkü peygamber Aleyhissalatu Vesselam dersiniz uyuyunca şeytan sizin başınıza üç tane düğüm atar. Ve her düğümü attıktan sonra da e, size Uzun bir gece vardır, uyu diye telkinde bulunur. Sizden kim uyanır Allah'ı zikrederse bir tanesi açılır. Sonra abdest alırsa bir tanesi açılır. Sonra namaz kılarsa hepsi beraber açılır. Ve e, o canlı bir şekilde uyanır. Ama kim de böyle yapmazsa o habis ve tembel bir şekilde uyanır. Yani şeytan her gece düşmanı olan bizlerin kafasına üç tane düğüm atar ve geceyi gözümüzde uzattıkça uzatır. Uyu uyu dağ var, uyu uyu dağ var diye uzatır. Kim uyanır uyanmaz Allah'ı zikrederse hemen Euzu Besmele çekebilir herhangi bir zikirle Allah'ı zikrederse şeytan ne yapar? Birinci düğüm çözülür. Abdest alırsa iki, namaz kılarsa üç ve insan ne yapar? İnsan düğümler çözüldükçe uyandığı zaman sabaha canlı bir şekilde başlar. Bunu yapmayan ise tembel ve kendini böyle bitkin habis hisseder bir şekilde ne yapar? Gününe başlar. Bu konuda yapılanlardan bir tanesi de yine İbn-i Abbas Resulullah'ın yüzün, elinden yüzünden uykuyu sildikten sonra Ali İmran suresinin son ayetlerini okuduğunu söyle. Ali İmran suresinin sonunda inne fi halqi semawati vel ardi wa ihtilafi'l leyli ven nahari la ayatin liuli'l albab. El الذين yezkurunallaha ila Yani bu sonuna kadar buradan başlayıp sonuna kadar olan kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve ne yapardı? Okurdu. Daha sonra kişi ne yapar? Kişi abdest alır. Kalkar, abdestini alır. Niye? Çünkü zikrettik Allah'a, Kur'an'ımızı okuduk. Sonra kalktık, abdest aldık, şeytanın bir düğümünü daha ne yaptık? Düğümünü çözdük. Sonra Resulullah ne yapardı? Misvak kullanırdı. Niye? Çünkü Ayşe annemiz bize Peygamberimizi anlatırken ne diyor? E, estağfurullah. E, Huzeyfe Peygamber bize anlatırken كَانَ النَّبِيُّ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِي يَشُوسُوا فَاهُ بِالسِّوَاكُ Peygamberimiz geceleyin kalktığı zaman ağzını ne yapardı? Ağzını misvayla, misvaklarda, misva ağzında dolandırırdı. Sonra? İki rekat hafif bir namaz kılmak. 2 rekat hafif bir namaz kılmak. Niye? Çünkü önümüzdeki kitapta mevcut olduğu gibi Resulullah es ve dedi ki: "Eğer namazlarınızdan birini gece kılarsanız, iki hafif rekatla Gece namazına kalktığınız zaman sizden biri iki tane hafif rekatla namazını ne yapsın? İki tane hafif rekatla namazını açsın. Namazını açtıktan sonra yapabileceği şey normalde Fatiha'ya başlamadan önce okunan ne vardır? Iftita, istiftah sureleri vardır değil mi? Sübhaneke gibi, veccet vecihye gibi, Allahumme ba'id beyni ve beyni gibi bunlardan herhangi birini ne yapabilir? Yapabilir. Lakin Resulullah Aleyhisselatu Vesselam İbn Abbas diyor ki geceleyin teheccüde kalktığı zaman namazını şunun ile açardı. Yani gece teheccüd namazına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın okumuş olduğu istiftah duası nedir? Şudur. Derdi ki peygamberimiz Allahumme lekel hamdü en tekayyimus semavati vel arz vema fihenna ve lek elhamdu ve enta nurus semavati vel ardı vema fihenna ve lek elhamdu enta melikus semavati vel ardı vema fihenna ila ahireh tasun nakaluhdu ve ya peygamber aleyhissalatu vesselam meşhur duası olan ayşe annemizin Gece namazında peygamberimizin okuduğunu söyledi. Allahumma Rabbi Cibriyle ve Mikaila ve Israfile Fati'ris semavati ve'l ard, alimel bi ila diye ve benzeri yine zikir dualarından bulacağımız peygamberimizin namazını istiftahati. Yine kitabımızda önümüzde olanlardan biri namazı uzatmak. Neden? Çünkü Peygamber hadîş-i şerifte diyor ki اَفْضَلُوا اُسْطَلَاتِ تُولَ الْقُنُودِ Namazın en afdali nedir? kıyamının uzatılmış olduğu nedir? Uzatılmış olduğu namazdır. Ve Resulullah gece namazını çok uzun bir şekilde kılardı. Hatta hatırlıyorsanız sahabeler Ayşe annemize gelmişti. Peygamberimizin gece namazını sormuştu. Ayşe annemiz Peygamberimizin gece namazını anlatırken ne demişti? Ee, Peygamberimiz öyle bir gece namazı kılardı ki Ke, ke, onun ayakları şişip patlayıncaya kadar gece namazı kılardı diye. Yani ayakta o kadar çok dururdu ki ne olurdu? Ee, ayakları şişip patlayıncaya kadar Resulullah Aleyhisselam Vesselam gece namazını kılardı. Bazı sahabeler Resulullah'la namaz kıldığında daha önce de bunu zikretmiştik. Mesela Huzeyfe ne demişti? Peygamberimiz Bakara, Nisa, Ali İmran'ı sadece bir rekatta okumuştu. Bakara, Nisa, Ali İmran surelerini sadece bir rekatta okumuyor. Neredeyse 500, 600'e cüze yakın bir miktarı peygamberimiz tek bir rekatta ne yapmıştır? Okumuştur. Hatta yine i̇bn mesuttan Mesud'dan demişti ki i̇bn Mesud diyor ben Resulullah'la gece namazını kıldım. O kötü şey düşündüm. Ne düşündün? Onu neredeyse bırakıp gitmeyi düşündüm yani. O kadar ki namazı uzattı artık neredeyse ben onu bırakmayı ne yaptım? Ben onu bırakmayı düşündüm diyordu İbn-i Mesud. Öyleyse bu da nedir? Bu da namazın nelerindendir? Bu da namazın e, adaplarındandır. Yine gece namazının adaplarından biri, secdede bol bol Allah'a dua etmek namazın akabinde bol bol Allah'a dua etmektir. Neden? Çünkü Allah'ın gökyüzüne inip yok mudur isteyen, yok mudur dua eden yok mudur istiğfar eden dediği vakittir. Evet. Burada dursak mı? bitirsek? Mi? Burayı okuyalım. Çünkü zaten biz burayı daha önce işlemiştik hiç sadece okuyup geçelim ve salatun nafileti nafile namaz qaimen ayakta efzalu min salati qaiden oturarak kılmaktan daha faziletlidir. Bila udrun özürsüz olarak. Ye kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünden dolayı men salla qaimen fehuve efzalu kim ma ayakta namaz kılarsa o efdaldir ve men salla qaiden kim de ayakta namaz kılarsa felehun nisfu ecri'l qaimi ona ayakta kılanın yarı ecri vardır. Ve emme men salla nafilete qa'iden qaiden li udrun ama kim nafile namazını özürden dolayı oturarak kılarsa fecruhu ke ecril Onun on ecri, ayakta kılanın ecri gibidir. Çünkü peygamber demiştir: "İza meridal abdu ev safara kul hastalandığında talandığında veya yolculuk yaptığında kutibe lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha sahihken ve evindeyken, mukimken yapmış olduğu bütün ecir ona ne yapar? Ona olduğu gibi yazılır. Ve cevazu tetavvu'u jalisen ma'al kudreti ala'l kıyamı mucmaun aleyhi ve cevazu tetavvu'i tetavvu'un caiz olması jalisen oturarak ma'al kudreti al kıyamı ayakta durmaya güç yetirilmesine rağmen mucmaun aleyhi üzerinde icma edilmiştir. Hatırlıyorsanız şöyle kısa bir geriye dönelim. Biz demiştik ki farz namazın rükünlerinden bir tanesi kişinin farz namazı ayakta kılmasıdır. Eğer gücü yettiği halde bir adam farz namazını ayakta kılmıyorsa onun namazı batıldır demiştik. Nafile namaza gelince, nafile namazı kişi dilerse ayakta kılar, dilerse oturarak kılar. Gücü yetsin veya yetmesin. Neden? Çünkü İslam böyle birine getirmiştir? Böyle bir e, insanlara ruhsat getirmiştir. Lakin hiçbir özür yokken keyfi olarak nafile namazı oturarak kılan adamın ecri nedir? Ayakta kılanın yarısıdır. Ve e, uzanarak kılanın ki ise oturarak kılanın nedir? Yarısıdır. Ama eğer adam hastaysa ve özürden dolayı kılıyorsa kendinden değil semavi bir sebepten dolayı oturarak kıldığı için ecrini olduğu gibi ne yapar? Ecrini olduğu gibi alır. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın oturarak namaz kıldığında nasıl namaz kıldığını ne yapmıştık? Nasıl namaz kıldığını anlatmıştık. Ne demiştik? Demiştik ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam namaz kıldığı zaman ne yapıyordu? Namaz kıldığı zaman ee, ya ya ile oturarak kılıyordu. Ya da ne yapıyordu veyahut da ayakta başlıyordu yorulduktan sonra ne yapıyordu yorulduktan sonra oturuyordu bu şekilde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve ee, oturarak veya ayakta namazlarını ifa ediyordu normalde güç getirdiği zaman genelde neydi normalde güç getirdiği zaman Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve namazlarını şeyde kılardı. Ayakta kılardı. Ama Ayşe annemizden de zikretmiş olduğumuz rivayette olduğu gibi Peygamber Aleyhisselam hastalandığı zaman çoğu zaman ne yapardı? Çoğu zaman ee, şey yapardı. Oturarak kılardı. O zaman birinci hali genel ayakta kılardı. İkinci hali ne yapardı? E, hastalandığı zaman, yaşlandığı zaman, cismi ağırlaştığı zaman hepsini oturarak kılardı. Veyahut da ne yapardı? Veyahut da ayakta başlar daha sonra ne yapardı? Daha sonra yorulduğu zaman otururdu. Evet. ويختم صلاته بالوتر، namazını vitir ile tamamlar. Fakat can-i nebi yec'alu ahire salatihi bil-leyli vitra. Peygamberimiz son namazını e, vitri yapardı geceleri ve emre bu zalike fi ahadisen katira ve birçok rivayette de böyle emretti. Ve men fata min el kimin de gece tecavüt namazı kaçarsa istihibbeh lahu qada'uhu qabla zuhri zohr öğleden önce kaza etmesi ona müstehap olur diye hadis hadisten dolayı mennama an hizbihi veya an şey'in minhu kim hizbinden yani sürekli yapmış olduğu Kur'an okumasından veya eee uy, uyursa feqrahu ma bayna salati'l fecr ve salati'z zuhri zühür, ya yani öğlen namazı sabah namazının arasında bunu okursa kutibe lehü kenne ma qaraehu min sanki gece okumuş gibi ona ecir yazılır. Evet. Biz daha önce ne demiştik? Vitir namazı da gecenin her vaktinde kılınır. Çünkü Ayşe annemiz diyordu gecenin başında, ortasında, sonunda kıldı. Ama peygamber bize neyi emrediyordu? Diyordu ki: "İc'alu ahire salatikum bil leyli gecenin sonunda namazınızı vitir namazı olarak kılınız." Ve kendi de ne yapıyordu? Kendi de böyle yapıyordu. Evet. Eyühe Müslim ey Müslüman la tahrim nefsake min kıyam el leyli namazından nefsini mahrum etme ve lev bi az bir şeyle olsa bile tudavimu alehi üzerine devam ettin li tenala min sevabil qaimin ta ki aya a, a, a, olan ve Allah'tan edenlerin ejrini. Sen de alasın sevabını bil-eshari seher vakitlerinde. وربما يدفعوا بك القليل إلى الكثير Umulur ki az olan seni çoğa götürür. وَاللّٰهُ لَا يُدِعُوا أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Unutma Allah müminlerin ecrini yapmaz, müminlerin ecrini, mühsinlerin ecrini zayi etmez. Yani şeyh diyor ki ولو az dahi olsa, çoğunu yapamıyorsan bile 1-2 rekat olsa geceleyin mutlaka kıldığın, onunla kendisi Allah'a yaklaştığın seçkin kulların ecrini aldığın namaz senin hayatında olsun Allah hepimizi gece namazına kılan, ondan istifade eden ve aynı peygamberler ve salihler gibi gündüz hayatında etkisi olan o namaz ehlinden eylesin. Allahümme amin ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.